Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vesselamu ala nabiyyina muhammadin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabiyehum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd Kardeşlerim Salafetul Usul Metnimizden Kaldığımız yerden Okumaya devam ediyoruz Zaten Bu metnimizin bu Dersimizin Ahirine geldik Sonuna kadar okuyacağız inşallah Daha sonra okuduğumuz yeri İzah edeceğiz, şerh edeceğiz. Diyor ki müellif rahmetullahi aleyh ve erselallahu cemi'er rusuli Allah bütün elçileri rasulleri mübeşşirine ve munzirine müjdeleyiciler ve uyarıp korkutucular olarak gönderdi. Ve delilü kavluhu taala Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Rusulen mubessirin ve munzirin müjdeleyen ve korkutup uyaran rasuller li'alla yakuna ta ki lin insanlar için alallahi hucceten Allah'a karşı delil olarak öne sürecekleri bir şey olmasın. Ba'dar <gülüyor> rusul. Resullerden sonra. Yani Allah Subhanahu ve Teala müjdeleyen ve korkutan elçiler gönderdi li'alla yakuna linnase ta ki insanların olmasın alallahi <gülüyor> hucceten. Allah'a karşı sunabilecekleri delilleri, hüccetleri olmasın. Yani bilmiyorduk. Biz ne bilelim? Senin bizden bunu istediğini şeklinde Allah'a karşı sunabilecek hüccetleri olmasın. Ba'da rusuli, rasullerden sonra. Ve evveluhum nuhun aleyhisselam onların ilki yani rasullerin ilki nuhun aleyhisselam Nuh aleyhisselamdır. Ve ahiruhum Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem sonuncuları da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve huve khatemun nebiyyin ve o peygamberlerin sonuncusudur. Ve delilu ala en evvelahum Nuhun kavluhu teala onların ilkinin Resullerin ilkinin Nuh olduğunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnna evhayna ileyke kemaa evhayna ila Nuhin ve nebiyyin min ba'dihi. Şüphesiz ki biz sana da vahyettik tıpkı Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi. Ve kulli ummetin ba'athallahu ileyhim rasulan. Min Nuhin ila Muhammedin ve Allah'ın kendilerine Resul gönderdiği Nuh'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah'ın kendilerine Resul gönderdiği bütün ümmetler Ya'muruhum ibadetillahi vahde Allah azze ve celle onlara <gülüyor> onlara olundu peygamberler onlara emretti neyi? bi ibadete llahi bir tek Allah'a ibadet etmeyi ve yanhahum ve onları sakındırdılar nehyettiler an ibadetit tagut taguta ibadet etmekten. Ve delilü kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve laqad ba'asna fi kulli ummetin rasula. Ve laqad ba'asna muhakkak ki biz gönderdik fi kulli ümmetin her ümmette rasulen bir rasul gönderdik eni'budullaha <gülüyor> Allah'a ibadet edin vectenibut <gülüyor> tağut sakının kaçının diye vefterazallahu ala cemii'il ibadi, vefteraza Allah farz kıldı ala cemii'il ibadi bütün kullarına farz kıldı. Neyi? El küfre bit tağut. Tağuta küfretmeyi ve imane billah. Allah'a iman etmeyi. Galebnu kayyim Galebnu'l kayyim İbnül kayyim rahimehullah ta'ala İbnül kayyim rahimahullah ta'ala dedi ki ma'na et tağut tağutun manası mâ tecâveze bihi Tağut nedir Ma o şeydir ki tecâveze bihi kendisiyle haddi aştı el abd kul kulun kendisiyle haddi aştığı hadd şey kendisiyle haddini aştı hattahu haddini aştığı min mâbûdin mâbût min mâbûdin mâbût türünde Ev metbu'in veya ittiba edilen türde, Ev muta'in veya itaat olunan türünde. Buranın toplu tercümesi, Tağut, kulun kendisiyle haddi aştığı her mabut her ittiba edilen ve her itaat edilendir. Ve <gülüyor> Diyor ki müellif rahimahullah, Tağutlar çoktur. Ru'usuhum hamsatun. Onların en başında gelenler beş tanedir. İbluz, iblisu, i̇blis, İblis'u la'nehu Allah. İblis lanetullah aleyh. Ve men ubide ve huve radin. Ve birincisi İblis. İkincisi ubide ve men ubide ibadet olunan ve huve radin ve bundan razı olun. Yani buna bunu kabullenen ve men da'an nâse ila ibadeti nefsihi. Üçüncüsü insanları kendisine ibadet etmeye davet eden. Ve men idde'a şey'en min ilmi'l gaybi. Dördüncüsü mu oldu? Dördüncüsü ilmi gayb iddiasında bulunan yani kaybı bilme iddiasında bulunan evet, dördüncüsü beşincisi ve men hakeme bir gayri ma Allah Allah'ın indirdiklerinden başkası ile hükmeden ve delilu kawluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur la ikra hfit din dinde zorlama yoktur Kat tebeyyena'r rushtu min'al gayy. Rüşt yani olgunluk, gay taşkınlıktan ve azgınlıktan ayır edilmiştir. Yani açık seçik belli olmuştur. Fe men yakfur? Artık her kim küfrederse, bi taguti her kim artık taguta küfreder ve yu'min billahi Allah'a iman ederse fakat istemsake bil urvetil o safa sağlam bir ipe tutulmuştur tutunmuştur len fisama kopmak bilmeyen kopmak bilmeyen safa bir kulpa yapışmıştır vallahu semiun alim Allah semi'dir alimdir ve hâzâ huve la ilâhe illallah. İşte la ilâhe illallah'ın anlamı budur. Ve fil hadis, hadiste de şöyle gelmiştir. Râsul emri el-islam İslam'ın şey, işin başı İslam'dır. Ve umudu salâh direği namazdır. Ve zirvetu senâmihi ve zirve noktası el cehadu fi sabilillah Allah yolunda cihad etmektir. Vallahu a'lem Allah en iyisini bilir ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem. Muhammed'e, ailesine, ashabına salat ve selam olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet okuyacak mı bize burasını birisi yoksa uzun mu biraz mikrofon yok tamam evet kardeşlerim müellif rahmetullahi aleyh kitabının Sonunu, bu mübarek risalenin sonunu ve e, risalenin sonunda şu anda üç temel esasın üçüncüsü olan Rasulullah sallallahu aleyhi sellem'i tanımakla ilgili bölümdeyiz. Onun sonunu peygamberlerin genel olarak gönderilş amacı ile ilgili Peygamberlerin ne için geldiğiyle ilgili bir paragraf ile, bir bölümle bitirdi. Böylece Selâfetul usul isimli kitabımız, metnemiz burada bitmiş oldu, sona ermiş oldu. Müellif Rahmetullahi Aleyh diyor ki, biraz önce okuyup tercüme ettiğimiz gibi Ve erselallahu cemi'ar rusuli mubeşşirine ve munzirine Allah bütün rasulleri mübe mübeşirin yani müjdeleyici olarak Yüce Allah Azze ve Celle'nin iman edenlere salih amel işleyenlere vaad ettiği mükafatları ecirleri, sevapları vaad ettiği nimetleri haber verip müjdeleyerek iman ve salih amelin karşılığında verilecek olan nimet yurdu cenneti anlatarak o cennetteki nimetleri haber verip iman ve salihamel ehlini müjdelemek üzere gönderdi ve yine Resulleri Yüce Allah Azze ve Celle uyarıcı korkutucu olarak gönderdi inzar için gönderdi inzar daha önce de söylediğimiz gibi kardeşlerim sonucunu bildirerek korkutmak demektir. Sonucunu bildirerek korkutmak. Yani uyarmak. Uyarmak. Mesela sen kapının arkasında gizleniyorsun. Gelen adamın birden üstüne atlıyorsun. bö diyorsun. Bu inzar değil. İnzar ne? Anlatarak, sonucunu bildirerek yaptığı işin Yol açacağı Gerektireceği sonuçları Haber vererek korkutmak Demek yani uyarmak demek İşte Rasuller Bununla geldi Yani Rasuller Davetlerinde Bu iki yöntemi izlediler Bir müjdeleme iki korkutup uyarma Kur'an-ı Kerim'de de Davette izlenen Yöntem ve menheç budur Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin davetinde de bu menhet ve bu yöntem vardır kardeşlerim. Müjdelemek ve uyarmak. Hatta Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde bu ikisinin birbiriyle iç içe geçtiğini hemen birbiri ardında zikredildiğini görürüz. Yüce Allah Subhanehu ve Teala cenneti andığı yerde cehennemi anar, azabını andığı yerde rahmetini anar. Cehenneme andığı yerde cenneti anar. Birbirini hemen takip eder. İman ve salih amel sahiplerini onlara verilecek mükafatları andığı yerde Allah Azze ve Celle imandan ve amelden yüz çevirenleri zikreder ve onların cezalarını onların karşılaşacakları korkunç sonları haber verir. İnsanın yaratılışı da bu iki şekildeki yönlendirmeden ve metottan etki alacak şekildedir. Allahu Teala insanı böyle yaratmıştır. Onun için biz de davetimizde bu iki unsuru öne çıkartmamız lazım. Hem müjdeleyiciler olmamız lazım hem de uyarıcılar ve korkutucular olmamız lazım. Resuller böyleydiler. Sadece müjde vermiyordular. Sadece terhib etmiyordular. Sadece teşvik ağırlıklı değildi onların daveti. Bilakis onların davetinde korkutma da vardı, uyarma da vardı, sakındırma da vardı. Yahut onların daveti sadece korkutma üzerine değildi. Bilakis korkutmayla birlikte davetlerinde ne de vardı? Müjdeleme vardı, yönlendirme vardı, teşvik etme vardı. Ecilleri, sevapları, mükafatları anlatarak özendirme vardı. Bu ikisini bir araya getirmişlerdi. Yüce Allah Azze ve Celle de Rasullerini bu ikisiyle göndermiştir. Müjdelemek ve uyarıp korkutmak. Diyor ki müellifimiz bunun delili, yani bütün Rasuller'in müjdelemek ve korkutmak üzere insanlara gönderildiğinin delili şu ayet-i kerimedir. Rusulü mübeşşirîne ve Allah müjdeleyici ve korkutucu rasuller gönderdi. Li Allah yekûne Peki neden rasuller gönderildi? Gönderilmelerindeki amaç nedir? Gaye nedir? Maksat nedir? Niçin gönderilmiştir rasuller? yüce Allah buyuruyor ki ta ki insanların alellâhi hücceten Allah'a karşı sunabilecekleri herhangi bir delil ve hüccet kalmasın. Neden sonra? Badar Rusul Resullerden sonra. Yani resuller gönderildi ki Allah'ın daveti yeryüzünde ikame olunsun. Allah Azze ve Celle'nin hücceti insanların üzerine kaim olsun. İnsanlar da kıyamet günü dirildikleri zaman... Yüce Allah azze ve celleye karşı herhangi bir özür, herhangi bir bahane, herhangi bir hüccet ve delil ile öne çıkamasınlar, diyemesinler ya Rabbi, biz nereden bilelim senin bizden böyle bir inanç istediğini, bizden böyle bir amel istediğini, diyemesinler diye Yüce Allah rasuller gönderdi. Bu ayeti kerime rasullerin ihtiyacına ve rasuller olmaksızın insanların hakkı ve hidayeti bulamayacağına dair açık seçik bir delildir. Evet. Rasuller olmaksızın yüce Allah Subhanahu ve Taala'yı sıfatlarıyla ve fiilleriyle tanımak mümkün değildir ve rasuller olmaksızın Allah'ın kullardan ne istediğini bilmek mümkün değildir. Daha önce pek çok dersimizde demiştik ki ilim ikiye ayrılır. Bir, Allah subhanehu ve Taala'yı bilmek. iki yüce Allah'ın kullardan ne istediğini bilmek. Şeriatımızda, dinimizde ilim namına ne varsa, ilim adına ne yazılmış, ne çizilmiş, ne okunmuş, ne anlatılmış, ne söylenmişse, ya birinciye dahildir ya ikinciye dahildir. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'yı bilmek, sıfatlarıyla ve fiilleriyle onu tanımak, birincisi, ikincisi de yüce Allah Azza ve Celle'nin kullardan ne istediğini bilmektir. Bu iki ilmi bilmenin de tek yolu vardır. O da resullerdir. Yüce Allah Subhanahu ve Taala kendi zatını tanıtmak ve bildirmek üzere sıfatlarıyla ve fiilleriyle kendi zatından haber vermek üzere rasuller gönderdi. Yine kullardan ne istediğini kullara tebliğ etsinler diye rasuller gönderdi. Biz bugün yüce Allah'ın bizden günde 5 vakit namaz istediğini biliyoruz. Yarattığı kullardan her Ramazan'da oruç tutmasını tutmalarını istediğini biliyoruz. Ve Hac istediğini biliyoruz, zekat istediğini biliyoruz ve buna benzer diğer emirleri ve yasakları biliyoruz. Ne aracılığıyla biliyoruz? Resuller aracılığıyla. Kardeşlerim ne Allah'ı bilmeye, fiilleriyle ve sıfatlarıyla Allah'ı tanımaya, ne de Allah'ın kullardan ne istediğini bilmeye akıl ile bir yol yoktur. Keşif ve keramet ile bir yol yoktur. Deney ve tecrübe yoluyla bir yol yoktur. Bunun tek yolu rasullerdir. Rasullerden almaktır. Yüce Allah azze ve celle bu iki ilmi yani kendi zatına dair, fiillerine ve sıfatlarına dair ilmi rasullere indirmiştir. Ve yine kullardan ne istediğine dair ilmi de rasullere indirmiştir akılın vazifesi sadece bu iki ilmi tahsil etme hususundadır. Bu iki ilmi elde etmek için akıl bir araçtır, bir alettir ve aletlerin, araçların en üstünü, en faziletlisi ve en şereflisidir. Fakat bu iki ilmin menbaı, bu iki ilmin kaynağı akıl değildir, keşif ve keramet değildir ve bu iki ilmin kaynağı düşünmek ya da deneyler yapmak değildir. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir insan topluluğu düşünseler sabahtan akşama kadar düşünseler, değişik deneyler yapsalar, değişik incelemelerde bulunsalar tabiat üzerinde, kendileri üzerinde vesaire, bunlar Allah'ın bizden beş vakit namaz istediğini bu düşünme yoluyla ya da test etme yöntemiyle bulabilirler mi? Bu namazın keyfiyetini düşünme yoluyla tespit edip çıkartabilirler mi? Hayır. Hiçbir yolla çıkartamazlar. Nefis terbiyesi ve riyazat yoluyla da bunu bulamazlar ve çıkartamazlar. Dolayısıyla yüce Allah rasuller göndermiştir. Rasuller aracılığıyla kendi zatını sıfatlarıyla ve fiilleriyle tanıtmıştır ve yine rasuller aracılığıyla dinini kullardan ne istediğini anlatmış ve öğretmiştir. Bu ayet-i kerime de rasullere olan ihtiyacı ve rasuller olmaksızın peygamberler olmaksızın yüce Allah azza ve celle'yi tanımanın, Allah'ın dinini bilmenin imkansızlığını ortaya koymaktadır. Yani ayet-i kerimenin delalet ettiği husus ne? Mefhumu diyoruz buna. Ayet-i kerimenin mantuku neyi gerektiriyor? Yüce Allah azze ve celle rasulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Kıyamet günü kulların öne sürebileceği bir delil olmasın diye. Ayet-i kerimenin mefhumu neyi ortaya koyuyor? Eğer rasuller aracılığıyla hüccet ikame olmasaydı İnsanların Allah'a karşı sunabilecekleri bir delil olabilirdi. Ve o zaman insanların sorgu ve sualleri mümkün olmazdı. Yüce Allah Subhanahu ve Taala Resuller aracılığıyla hücceti ikame etmeseydi kullarından neden benim emirlerimi yerine getirmediniz neden benim yasaklarımdan kaçınmadınız diye sorgu sualde bulunmazdı. Çünkü okullar ne derlerdi? Ya Rabbi bunu emrettiğini ve şunu yasakladığını biz nereden bilelim? İşte yüce Allah buyuruyor ki hiç kimsenin bir delili kalmasın diye Allah'a karşı Allah rasuller gönderdi. O rasuller aracılığıyla dinini, tevhidini, emirlerini, yasaklarını, fiillerini ve sıfatlarını öğretti, onları aracılığıyla hakkı açıkladı, hakkı ortaya koydu. Artık hiç kimsenin rasullerden sonra öne sürebilecekleri bir delil ve hüccet kalmamıştır. Hüccet ikame olmuş, özür artık ortadan kalkmıştır. Daha sonra müellif diyor ki ve evveluhum Nuhun aleyhisselam. Bunların ilki. Yani müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderilmiş Resullerin ilki Nuh aleyhisselamdır Müellif rahmetullahi aleyhin zikrettiği Bu bilgi <gülüyor> Hususen memleketimizde Birçok kimseye gizli kalmış bilgilerdendir Kardeşlerim Resullerin ilkinin Nuh aleyhisselam olduğu bilgisi Çünkü Memleketimizde dini öğrenen Öğreten kimseler Resul ve Nebi şeklinde bir ayrıma gitmiyorlar Resul ayrı şeydir Nebi ayrı şeydir şeklinde bir ayrıma gitmiyorlar hatta bizim dilimizde böyle bir ayrım yok bizim dilimizde amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve ve rusulihi o rusul ne diye çevriliyor tercüme ediliyor peygamberleri iman Peki nebi geçse ne diye tercüme ediliyor? Yine peygamber. Yani Resul ve nebi kelimeleri nasıl geçerse geçsin peygamber diye tercüme ediliyor. Şimdi biz de desek ki peygamberlerin ilki Nuh aleyhisselam mesele karışacak. Akla şu soru hücum edecek. Adem peygamber değil mi? Adem peygamber değil mi? O halde meseleye bakmamız lazım. Burada... Müellif Rahmetullahi Aleyhi rasuller demiş. Adem Aleyhisselam rasullerden değildir. Adem Aleyhisselam Nuh'dan önce mi sonra mı? Önce. Peki rasullerin ilki Nuh ise ne açığa çıkıyor? Adem Resul değil. Peki Adem Aleyhisselam nedir? Nebidir. Nebidir. Biz yine bu dersimizde e, Resul ile Nebi arasındaki farka işaret etmiştik kardeşlerim bu farkı işlemiştik. Demek ki Adem Aleyhisselam nebidir. Peygamberdir. Adem Aleyhisselam'ın peygamberliği ve nebi oluşu üzerinde herhangi bir iskal yok. Herhangi bir müşkilat yok. Peki rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Müellif bunu burada bunun delilini ayet kerimeden sunuyor. Ayrıca bunun hadisi şerifte daha açık, daha seçik, daha net bir delili vardır. Çok daha net, açık seçik bir delili vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur şefaat hadisinde. Meşhur, herkeste bilinen şefaatul uzmanın anlatıldığı şefaat hadisinde. O hadisi şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar Önce Nuh'a gelirler ve derler ki: "Sen Allah'ın yeryüzü halkına gönderdiği ilk rasulsun." Bu hadis-i şerifin Müslim rivayet etmiştir. "Sen Allah'ın yeryüzü halkına gönderdiği ilk rasulsun." Bu hadis-i şerif çok açık seçik bir şekilde delalet ediyor ki rasullerin ilki Nuh'tur. Rasullerin ilki Nuh, birinci resul Nuh. Peki ondan önce gelen Adem, evet o peygamberdir, nebidir ama Resul değildir. Resul değildir. Rasullerin ilki Nuh'dur aleyhisselam. Ve ahiruhum Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Sonuncuları ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rasullerin sonuncusu ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve huve khatemun nebiyyin. Peygamberimiz sadece rasullerin sonuncusu değil. Bilakis Allah'tan haber alanların, vahye mazhar olanların, kendisine vahiy verilenlerin sonuncusu. Allah'ın kendisine vahyettiklerinin sonuncusu. Yani Nebilerin. Yani Nebilerin. Resul ile Nebi arasındaki farkı kim söyleyecek? Buyur Tevfik. Nevi, nevi Bize, de, şey evet. Başka? <gülüyor> Bunu da tekrarlayabilirsiniz. Bunu da tekrarlayabilirsiniz. Evet şöyle dersek daha güzel olacak. Resul kardeşlerim yeni bir davet ile yeni bir mesaj ile gelen ve insanları kendisine kendi dinine kendi peygamberliğine iman etmeye davet eden kişidir. Resul yeni bir tebliğ yeni bir risalet yeni bir mesaj ile gelen. Yeni bir şeriat ile gelen de diyebilirsiniz. Fakat böyle demek daha münasip olur. Yeni bir mesaj, yeni bir tebliğ, yeni bir risalet ile gelen, insanlara gönderilen, irsal edilen ve kendisine Allah'ın tevhidine davet ettiği gibi kendisine iman etmeye insanları çağıran kişidir. Resul budur. Peki Nebi? Nebi kendisine vahyedilen fakat yeni bir davet ile gelmeyip kendisinden önceki Resulün davetini sürdüren, kendisinden önceki Resulün peygamberliğine, Resullüğüne, Risaletine iman etmeye davet eden, bunu tecdid etmeye, bunu ihya etmeye çalışan ama bununla birlikte kendisine vahyedilen kişidir. Şimdi Resul ile Nebi arasındaki ortak nokta ne? İkisi de Allah'tan vahiy alıyor. Resul de Allah'tan vahiy alıyor. Nebi de Allah'tan vahiy alıyor. Fakat Yüce Allah Azze ve Celle Resule vahyetmiş ve ona tebliğ etmesini, ulaştırmasını emretmiş. Yepyeni bir mesajla halkın önüne çıkmış. Ve insanları kendi Resullüğüne iman etmeye ve kendisine itaat etmeye de davet ediyor. Nebi ise kendisine vahyedilmiş Bu vahyi insanlara ulaştırıyor Tebliğ ediyor ama Kendisinden önceki Resulün risaletini anlatıyor Kendisinden önceki Resulün dinini ihya ediyor Yeni bir mesaj insanlara getirmiyor Ve kendi risaletine iman etmeye insanları davet etmiyor Kendisinden önceki Resule davet ediyor Ve insanların dinlerini tecdid ediyor O Resulün bıraktığı dini Tecdid ediyor. İşte aralarındaki fark budur kardeşlerim. Nebi Adem aleyhisselam nasıl nebi olabilir ki? Adem aleyhisselam kendisinden önce bir rasul gelmiş de onun dinini ihya ediyor, tecdid ediyor değil ki diyebilirsiniz. Bunun cevabı şudur kardeşlerim. Adem aleyhisselam nebidir. Çünkü Adem aleyhisselam insanlara irsal edilmemiş, gönderilmemiştir. O ilk insandır ve insanlar Allah'ın dinini ondan öğrenmişlerdir. Herhangi bir bozulma yaşanmamıştır ki yeni bir irsale gerek duyulsun. Allahu Teala'dan vahiy almış ve bu vahiy insanlara anlatmıştır Adem Aleyhisselam. Ondan sonra din bozulunca insanların Akideleri ve dinleri bozulunca Yüce Allah subhanahu ve teala Resul göndermiştir. Bundan dolayı Rasullerin ilki Nuh aleyhisselamdır. Resul zaten ne demek? İrsal edilen demek. Ne demek bu? Türkçesi gönderilen. Gönderilen. Resul gönderilen demektir. Nebi kelime anlamı haber veren demektir. Neden Nebi denilmiş ona? Allah-u Teala'dan haber verdiği için Bizim Türkçemizdeki peygamber Aslı peygamberdir de Biz Türkçeyi e, Düzeltmeye çalışırken Onu da poz pozmuşuz Peygamber yapmışız Bu da Farsçadır aslı Dinimizin birçok kelamını Farsçadan aldığımız gibi Her nedense bunu da Farsçadan almışız Peygamber de Farsçada ne demektir Haber veren Demektir haberci demektir haber veren niçin onlara haberci denilmiş nebi denilmiş Yüce Allah'tan onun dininden haber verdikleri için peygamberimiz nebilerin sonuncusu denilmiş rasullerin sonuncusu denilmemiş Çünkü rasullerin sonuncusu Kur'an-ı Kerim'deki ayette rasullerin de sonuncusudur fakat rasullerin sonuncusu denilse nebilerin sonuncusu denilmese Nebi gelmesine ihtimal kalır değil mi? Nebi gelmesine ihtimal kalır. Fakat çünkü her Resul nedir? Bir Nebidir. Ama her Nebi Resul müdür? Değildir. Allah'tan çok kimse vahiy almış ve Nebi olmuştur. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa. Çok sayıda, bilemeyeceğimiz sayıda kimseler vahiy almış ve Nebi olmuştur. Ama onların içerisinden Az sayıda kimse Resul olarak özel olarak gönderilmiştir. Peygamberimiz Rasuldür, Nebidir ve o Nebilerin sonuncusudur. Bu ne demek? Allah'tan haberin kapısı kapandı demektir. Vahiy kesildi demektir. Artık hiç kimseye Allah vahyetmeyecek demektir. Evet. Daha sonra müellif diyor ki ve delilu ala awwal hum Nuhun, Kulluhu Taala, onların ilkinin Nuh olduğunun delili, Yüce Allah'ın şu buyrugdur: Inna awhayna ilaeke biz sana vahyetti kema tıpkı awhayna ila Nuhin, tıpkı Nuh'a vahyettiğimiz gibi. Daha sonra Yücel, daha sonra müellif Rahimullah diyor ki. Min nuhin ve كل أمة الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإبادة الله وحده وينهأهم عن إبادة الطاغوت bütün ümmetlere gelen rasuller hepsinin daveti şu ortak noktadaydı. Tümü aynı şeye davet ettiler. Davetleri birdi, dinleri birdi, çağrıları birdi, mücadeleleri birdi, tekti. O da Allah'a ibadet etmeyi emretmek ve tağuta ibadetten kaçınıp sakınmaktı. Allah'a ibadeti anlattılar, bunu emrettiler, buna yönlendirdiler. Tağuta ibadetten sakındırıp bunu yasakladılar, bundan nehyettiler. Bütün rasuller aynı daveti getirdi. Bütün Nebiler aynı şeyi bildirdi. Bütün peygamberlerin daveti buydu. Hepsinin davetlerinin, şeriatlarının, dinlerinin, mücadelelerinin özü ve aslı budur. Allah'a ibadet edin, tağutlara ibadet etmeyin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, tağutlara ibadet etmeyin. Ve delilü kavluhu taala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Bu başka bir deyişle bütün rasuller uluhiye tevhidi merkezli bir davet için gönderilmiştir. uluhiye tevhidine davet etmişlerdir. Tümün daveti uluhiye davetidir demek oluyor. Ve delilü kavluhu taala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve laqad ba'athna fi kulli biz her ümmete resulan bir resul gönderdik en ibuddullah ve tenibuttagut Allah'a ibadet edin Tağuttan kaçının sakının diye kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bize peygamber kıssaları anlatılan peygamberler ve Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılmayan peygamberler bunların tümünün gönderiliş amaç, hedef ve gayeleri tektir. O da Yüce Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadete davet etmektir. Bütün kitaplar ibadet tevhidi için inmiş bütün Resuller ibadet tevhidi için gönderilmiştir. Onların dinlerinin özü davetlerinin aslı Mücadelelerinin ruhu ibadet tevhididir. Bunun dışında Resullere emredilen diğer emirler, indirilen şeriatlar, hükümler, yasaklar bu aslın üzerine bina edilir. Nuh aleyhissalatu davetinde olan, Şuayb aleyhisselamın davetinde olan, Lut aleyhisselamın davetinde olan, Salih aleyhisselamın davetinde olan, bunun dışındaki hususlar bu aslın üzerine bina edilir. Yani biz bazı peygamberlerin kıssalarını görüyoruz. O peygamberlerin davetlerinde bazı hususların ön plana çıktığını görüyoruz. Lut aleyhissalatu vesselam kavmini çirkin bir fiilden nehyetmek üzerine kıssası anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de bize. İbrahim aleyhissalatu vesselamın kavmiyle yıldızların hakkında ve güneş hakkında, yıldızlar hakkında onların rububiyet ve uluhiyeti hakkında tartışırken görüyoruz İbrahim Aleyhisselam'ı onun kıssasında. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında İsrail oğullarının <gülüyor> Firavun'un zulmü altından çıkartılıp onların e, vahyin eğitimiyle yükseltilmek istendiğini, yüceltilmek istendiğini görüyoruz. Kıssalardaki bu ayrıntı noktaları peygamberlerin davetinin bir ve tek olduğu gerçeğini değiştirmez. Peygamberler tevhidle birlikte pek çok şeyi getirmişlerdir. Güzel ahlakı öğretmişlerdir. Anne babaya itaati emretmişlerdir. Her türlü kötülük ve çirkinliği yasaklamışlardır. Pek çok emirler, pek çok yasaklar, pek çok hükümler, pek çok haramlar getirmişlerdir. Fakat bu peygamberlerin davetinin bir ve tek olduğu gerçeğini değiştirmez hiç kimse Lut aleyhisselatu vesselamın davetinin aslı Lutili'yi men etmek, insanları o çirkin fiilden men etmek ve sakındırmaktır diyemez bilakis Lut aleyhisselamın da davetinin aslı ve ruhu tevhidül ibadedir, ibadet tevhididir bunun yanı sıra Toplumda olan bu çirkin fiili men etmeye çalışmıştır. Musa aleyhisselamın da davetinin aslı aynıdır. İbrahim aleyhisselamın da davetinin aslı aynıdır. Bütün Resuller aynı hakikat, aynı davet, aynı risalet, aynı mesaj, aynı davet ile gönderilmişlerdir. Hiçbir Resulün daveti diğerinden farklı değildir. Hepsinin de daveti tek bir davettir. İbadet tevhidi. Ulûhiyet tevhidi. Allah'a ibadet edin, tağuta ibadet etmeyin. Genel naslardan çıkan sonuç budur. Kur'an-ı Kerim'den istikrar yollu çıkan sonuç budur. Ve ehli sünnet vel cemaat alimlerinin üzerinde icma ettiği sonuç budur. Bütün peygamberler istisna, bila istisna, istisna olmaksızın tümü Ulûhiyet tevhidi, tümü ibadet tevhidi merkezli bir davet için, Gönderilmişlerdir. Davetlerinin ruhu aslı ve merkezi ibadet tevhididir. İbrahim ve Musa aleyhisselam da dahil. Onların da daveti, onların da risaleti ibadet tevhidi, uluhiyet tevhidi merkezlidir. Çünkü bazı kimseleri görüyoruz, cahilce şunu iddia ediyorlar. Hayır, bütün Resuller ibadet tevhidi için gönderilmiştir. Fakat İbrahim aleyhisselam müstesna. Musa aleyhisselam müstesna. Bu bir cehalettir ve dalalettir. Hak'tan uzak bir iftiradır, yalandır. Hayır, İbrahim ve Musa da dahil olmak üzere. Ve lekad ba'athna fi kulli ummetin rasûlen Bütün Resuller, bütün Nebiler, her ümmete gelen peygamber. Aynı şeye davet etmiştir. Aynı şeyi dillendirmiştir. Davetlerinin özü, ruhu, aslı, merkezi ibadet tevhididir. اَنِعْبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنِبُتْ Allah'a ibadet edin. Tağut'tan, tağuta ibadetten, tağut'tan uzak durun. Diyor ki müellif rahmetullahi aleyh. ala اللّٰهُ عَلَىٰ جَم۪ي الْعِبَادِ farz اللّٰهُ bütün kullarına. El küfra bit tağut. Neyi farz kıldı? Tağuta küfretmeyi. Kardeşlerim küfür kelimesi burada inkar etmek, reddetmek, tanımamak anlamındadır. El küfür bit tağut. Tağut'u tanımamak. Tağut'u reddetmek. Tağut'u inkar etmek. Anlamına gelir. Müellif rahmetullahi aleyh bazı risalelerinde tağuta küfretmenin sıfatını da zikretmiştir. Yani kişi nasıl tağuta küfreder? Tağuta küfretmek madem bir farzdır. Ve her Müslümanın bütün kulların üstündeki farzdır. Nasıl tağuta küfrederiz? Tağuta küfretmenin sıfatı kardeşlerim şu dört şeydir. Bir, onun batıl olduğuna itikad etmek. Tağutun batıl olduğuna yani ona ibadetin ona <gülüyor> tapınmanın batıllığına itikad etmek. İki, tağuta buğz etmek. Üç, tağutun ehlini yani tağuta ibadet edenleri küfürde görmek, tekfir etmek. Dört, tağut, tağutun ehlini tağuta ibadet edenleri terk edip uzaklaşmak ve düşmanlık etmek. Tağuta küfür etmenin sıfatını müellif rahmetullahi aleyh bu dört şeyle açıklıyor. Tağutun batıl olduğuna ona Tağut'un batıl olduğuna, ona ibadetin batıl olduğuna itikad etmek, Tağut'a buz etmek, tağut, <gülüyor> Tağut'un ehlini küfürde görüp tekfir etmek ve Tağut'un ehline buz edip düşmanlık etmek. Tağut o halde Tağut'a küfür etmeyi anlamak için Tağut'u da bilmek gerekiyor. Sonra, ve iman billah Allah'a iman. Tağuta küfürden sonra Allah'a iman. Çünkü önce ne gelir? Önce tahliye gelir. Sonra tahliye gelir. Tahliye çıkartmak. Tahliye süslemek demektir. Önce boşaltacaksın, çıkartacaksın. Önce kalbindeki hayatındaki batıl mabutları Reddedip, inkar edip çıkartacaksın. Boşaltacaksın ki yerine başka inanç, başka itikat koyabilesin. Batıl itikadı önce sileceksin, süpüreceksin, yok edeceksin. Sonra hak olan itikadı, hak olan inancı kalbine yerleştirebilesin. Onun için Allah'a imanın önünde ne var? Tağuta küfretmek, reddetmek var. Diyor ki, müellif rahimullah'tan tam burada bize tağutun ne olduğunu tarif ediyor. Diyor ki, kimden alarak? Büyük bir ehli sünnet vel cemaat alimi imam İbnül Kayyim rahimehullah'tan alarak. Diyor ki İbnül Kayyim rahimahullah manat tağut tağutun anlamı tağutun anlamı Ma tecavaze bihil abdu hattahu min ma'budin aw metbu'in aw muta' Tağutun anlamı şudur. Kulun kendisiyle haddini aştığı her ma'bud her itaat edilen ve her ittiba edilen tagut Tanımı iyi anlayın. Kulun kendisiyle haddini aştığı. Kendisiyle haddini aştığı. Her mabut tağuttur. Her itaat edilen tağuttur. Her ittiba edilen tağuttur. Zaten tağut kelimesinin aslı tügyandandır. Kardeşlerim. Tügyan da haddi aşmak demektir. Sözlükte haddini aşan her kişi tağuttur. Sözlükte, sözlüğe göre, Arap sözlüğüne göre tuğyandan türemiştir ve ne demektir? Haddi aşmak demektir. Aşırı bir şekilde, taşkın bir şekilde, muteber olan haddi aşmak demektir. Ha, Bunun şeriattaki anlamı işte İmam İbnül Kayyım'ın dediği gibi. Kul hangi şey hakkında haddini aşıyorsa o şey tağuttur. İbadet edilenler. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın ibadet hususunda belirlediği bir hat, yani belirlediği bir sınır var mıdır? Vardır. Yüce Allah Azza ve Celle kendisinden başkasına ibadeti haram kılmıştır. Kendisinden başkasına ibadet caiz değildir. İbadet bir ve tek olarak sadece Allah'ın hakkıdır. Dolayısıyla kul yüce Allah'tan başkasına ibadeti yönelttiğinde ne yapmış olur? Haddini aşmış olur. Öyle değil mi? Haddini aşmış olur. İşte o ne oldu? Oldu tağut. Oldu tağut. Geçeli itaat edilenlere. Bir var demek ki ibadet edilen tağutlar. Bir var itaat edilen tağutlar. Bir var, ittiba edilen tağutlar. Geçelim itaat edilen tağutlara. Kendisine ibadet edilen her, e, kendisine ibadet edenlerin her birisi, eğer buna razıysa o kaydı biraz sonra gelecek, tağuttur. Bunda herhangi bir istisna söz konusu değildir. Çünkü kişi Yüce Allah'tan başkasına ibadet ettiğinde, İbadetin küçücük bir parçasını bile Allah'tan başkasına yönelttiğinde Haddini aşmış olur Kendisi hakkında haddi, Haddin aşıldığı şey Tağuttur İkincisi itaat edilen tağutlar Yüce Allah Azze ve Celle kendisinden Başkasına itaati Caiz kılmış mıdır Kılmıştır Peki bununla ilgili Bir kayıt bir ölçü Belirlemiş midir, belirlememiş midir? Belirlemiştir. İşte kim bu ölçüyü aşarak Yüce Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına itaat ederse belirlenmiş ölçülerin dışında belirlenmiş ölçüleri aşarak, belirlenmiş ölçüleri geçerek Allah'tan başkasına itaat ederse o itaat edilen tağuttur. Yüce Allah Azze ve Celle tabi olmayı, uymayı caiz kılmış mıdır? Kılmıştır. Peki bunda bir ölçü var mıdır? Vardır. Kim bu ölçüyü açarak herhangi birisine tabi olursa, ittiba ederse işte o tağuttur. İşte o tağuttur. Şimdi tanımı anladınız mı? Allah'tan başka her ibadet edilen, her itaat edilen, her ittiba edilen, eğer çizilen sınırlar aşılarak itaat ve ittiba ediliyorsa tağuttur. Zaten ibadet edildiğinde mutlak olarak çizilen sınır aşılmış demektir. Çizilen sınır aşılmış demektir ibadet edildiğinde. Kardeşlerim, bunun Örnekleri, bunun örnekleri biraz sonra Müellif Rahimoğlu'la önde gelen tağutları zikredecek. Başka yerlerde bu beşi Müellif Rahmetullahi Aleyh'in başka şekilde zikrettiği de olmuştur. Şimdi beş tane örnek zikredecek. Başka bir risalesinde tağutların önde gelenleri beş tanedir demiş ve buradakinlerden başka şeyler de zikretmiştir. Tağutlar çoktur diyor zaten. Ne diyor müellifimiz? Vatwa'gitu kethirun. Tağutlar çoktur. Heh. İbadet edilen tağutlar, Allahu Teala Azza ve Celle'nin haricinde olan, kurban kesilerek, ruku edilerek, secde edilerek, ibadet edilen, tapınılan her bir şey tağuttur. Yalnız bunun bir tane istisnası var. O da nedir? Razı olmaz Yani bunu kabul etmesi. Eğer ibadet ediliyor fakat bu ibadete razı değilse yani kabul etmiyorsa o tağut değildir. Hakeza itaat ediliyor, ittiba ediliyor sınır geçilerek itaat ediliyor, ittiba ediliyor fakat buna Razı değilse nedir o? Tağut değildir. Fakat kendisine ibadet edilen ve bundan razı olan bunu reddetmeyen, bunu inkar etmeyen tağuttur. Ruku ile ibadet edilir, secde ile ibadet edilebilir, kurban kesilerek ibadet edilebilir, ibadetlerin herhangi bir cüzü ile ibadet edilen tağuttur. Tağuttur. Bu manada cansız olan şeyler de yani putlar da durlar, Ağaçlar da durlar. Onlar bizzat da olsa ibadet edenin nesidirler? Tağutlarıdır. Tağutlarıdır. E, bu manada zikredersek mesela İsa aleyhisselam da kendisi tağut değil de ibadet edenin tağutu diyemez miyiz? Demeyiz. Niçin? Çünkü tağut kelimesinde bizzat o şahsın o ibadet edilenin haddini aşması manası var. Bundan dolayı İsa Aleyhisselam ve Salihleri, Salihleri tağut olarak nitelendirmeyiz. Fakat ibadet edilen ağaçlar, taşlar, kubbeler, kabirler, türbeler birer durlar. Onlar birer durlar. Hangi anlamda? ibadet edenin tağutudurlar ibadet eden onun hakkında haddi aşmış ve o şey onun hakkında bir tağuta dönüşmüştür. İbadetin küçücük bir parçasını dahi yüce Allah'tan başkasına yöneltmek haram olduğu için kişi en küçük bir parça ibadeti Allah'tan gayrısına yöneltse işte o haddini aşmış olur ve o şey bir tağuta dönüşür itaat edilmenin misali ise her kim Allah'a şirk koşmak hususunda itaat ederse o itaat ettiği itaat edilen bir Tağuttur Her kim helal ve haram koyar, helal ve haram belirler. Allah'ın helaline haramdır. Allah'ın haramına helalse bu bir tağuttur ona itaat ile ona itaat edenler o tağuta iman etmiş olurlar. Allah korusun. Yüce Allah Subhanahu ve teala'nın hükümleri, emirleri hususunda onun hükümlerini ve emirleri arkaya atacak şekilde itaat etmek onun hükümlerini ve emirlerini inkar edecek şekilde itaat etmek o itaat edilenin tağut olmasını gerektirir. Onun için müellif biraz sonra sayacağı tağutların önde gelenlerinden beşinci madde olarak neyi sayıyor? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler. Bunlar da tağuttur. Bunlar da itaat edilen tağutlardır. İttiba edilen tağuta gelince herhangi bir küfür yolu açmış, herhangi bir şirk yolu açmış, herhangi bir dinsizlik yolu açmış ve bu hususta kendisine uyulan, kitaplarına uyulan, görüşlerine uyulan, sözleri takip edilenler de ittiba edilen tağutlardır. Kendisine tabi olunan tağutlardır. İşte bütün bu tağutları, bütün bu tağutları, ibadet edilen tağutları, itaat edilen tağutları, ittiba edilen tağutları inkar edip reddetmek, Allah'a imanın ön şartıdır. Yüce Allah Subhanahu ve teala'ya iman etmenin ön şartı bütün bu tağutları reddetmektir. Bütün bu tağutları reddetmeksizin Yüce Allah azze ve celle'ye iman gerçekleşemez. Müellif rahmetullah diyor ki وَالتَّوَاغِتُ كَثِيرٌ وَرُؤُسُهُمْ خَمْسَتُونَ Tağutlar çoktur, önde gelenleri, başlıcaları ise beş tanedir. Nedir o önde gelen başlıcaları? İblis, birincisi iblis. İblis, ibadet edilen, ittiba edilen ve itaat edilen bir tağuttur. Bizzat kendisi Allahu Teala'ya isyan etmiş, haddini aşmış... Ve insanları yoldan saptıran, insanların kendisine ittiba ettiği, itaat ettiği ve ibadet ettiği bir tağuttur iblis. İnsanlar onun emirlerine uyarak, onun yasaklarına uyarak, ona uyup dini terk ederek, imanı terk ederek, ona uyup Allah, başka akidelere, bozuk akidelere, küfür ve şirk inançlarına saparak ne yaparlar? Hak'tan ayrılırlar. Doğru dinden çıkarlar ve hatlerini aşarlar. Dolayısıyla iblis tağuttur ve tağutların büyüdür. İlim ehlinden pek çoğu da ayet-i kerimelerde geçen pek çok tağut lafızını iblis ile tefsir etmiştir. Yine müellif rahimullah diyor ki men ıbidah vahve radin ibadet edilen ve buna ses çıkartmayıp kabul eden, razı olan, rıza gösteren. Bu da tağuttur. Kendisi böyle bir davette bulunmasa bile, kendisi böyle bir çağrıda bulunmasa bile, eğer ona ibadet ediliyor, o da buna ses çıkarmıyor, o da buna göz yumuyor, o da buna rıza gösteriyorsa tağuttur. Şimdi pek çok kimselerin şöyle dediklerini duyuyoruz. Diyorlar ki, yahu İyi söylüyorsun da o şeyhin kendisine böyle itikat beslendiğinden, kendisi hakkında böyle inançlar beslendiğinden, kendisi hakkında böyle sözler söylendiğinden acaba haberi var mı? Acaba haberi var mı? Acaba bundan razı mı? Acaba bunu istiyor mu? Diyorlar, kardeşlerim istisnalar kaideyi bozmaz. Bu adamların kendilerinin hakkındaki itikatlardan, kendileri hakkında söylenen sözlerden, kendileri hakkında beslenen aşırı inançlardan haberleri var. Bu hususta hiçbir tasih, hiçbir düzeltme yapmıyorlar. Bizzat kendi tarikatlarını anlatmak üzere görevlendirdikleri elçiler Görevlendirdikleri adamlar zaten bu bozuk itikadı yayıyorlar. Bu bozuk inancı yayıyorlar onlar hakkında. Bu şirk ve küfürleri yayıyorlar. Evet o şeyhin kendisine davet ettiğine dair herhangi bir konuşması olmasa bile kendisine yapılan ibadetten kendisi hakkında beslenen şirki ve küfri itikatlardan haberi var ve reddetmiyor, kavmini, topluluğunu ıslah etmiyor, kendi hakkındaki batıl itikatları kaldırmaya çalışmıyor ise, yani rıza gösteriyor, susuyor, göz yumuyor ise, o tağuttur. Bizzat kendisine ibadet ettiğine dair bir sözünü bilmesek bile. Bilmesek bile. Üçüncü olarak müellif rahimullah diyor ki, وَمَنْ دَعَنْ نَاسَ ila ibadeti نَفْسِهِ İnsanları kendisine ibadet etmeye çağıran tağuttur. Her kim insanları kendisine ibadet etmeye çağırıyor, bana ibadet edin. Benden başkasına ibadet etmeyin. Bana ibadet, her kim insanları kendisine ibadet etmeye çağırıyorsa, kendisine secde etmeye, kendisine ruku etmeye, kendisinden yardım istemeye, istiane ile, istigase ile, istiaze ile, dua ile, yakarış ile kendisine yönelmeye çağırıyor ise o tağuttur. Yahut kendi şeyhine, kendi alimine, kendi hocasına insanları yönlendiriyor, ona ibadet edin, ona yalvarın, ona sığının diyorsa o tağuttur. Bir türbeye insanları davet ediyor. O türbenin insanlara yardım ettiğini söylüyor. Bu türbeye gelin, yalvarın, dua edin diyorsa, o türbeye secde etmeye, o türbeyi tavaf etmeye davet ediyorsa o tağuttur. Bir türbeye ibadete davet eden, bir şeyhe ibadete davet eden ya da kendine davet eden, bunların tümü tağuttur. İnkar edilmesi ve reddedilmesi farz olan tağutlardır. Daha sonra müellif rahimullah diyor ki Ve men iddaa şeyen min ilmil gayb Gayb ilminden Yüce Allah azze ve celle'nin kendi zatına has kıldığı Gayb bilgisinden herhangi bir şey iddia eden Yani ben gaybı biliyorum diyen Ya da bazı gaybi şeyleri biliyorum Bana gösteriliyor Ben görüyorum Yarın ne olacağını biliyorum. filanın başına ne geleceğini biliyorum. Ben kayıpları bulurum. Ben gizlileri bulurum. Ben çalıntı malların yerini çıkartır bulurum şeklinde gayb bilgisi iddia eden kahin, müneccim, medyum, falcı bunların tümü taguttur. Yine tarikat şeyhlerinden kalpleri gördüğünü bildiğini kalplerden geçenleri okuduğunu iddia eden her şeyh ya da kendi şeyhinin kalplerden geçeni bildiğini iddia eden her talebe bir tağuttur. İnsanlara bizim şeyhimiz kalpten geçenleri bilir diyen bir tağuttur. Ve o şeyh kalpten geçenleri bilir diyen müridini ikaz edip uyarmıyorsa o şeyh de bir tağuttur. O şeyh de Allah'ın yolunda duran bir tağuttur. Allah'ın dinini engelleyen bir tağuttur. Bunların çünkü tümü gaybtir. Kalpten geçenleri Allah bilir. Yarın ne olacağını Allah bilir. Hiç kimse gaybı bilemez. Gayb bilgisi iddia eden tağut olur. Müellif rahmetullahi aleyhim burada zikrettiği tağutların beşincisi ise diyor ki Men hakama bi gayri ma Allah, Her kim Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmederse o tağuttur. Yani her kim Allah'ın indirdiği şeriatı inkar ederek, reddederek, beğenmeyerek, Allah'ın indirdiği şeriatı hoş görmeyerek, Allah'ın emirlerini, yasaklarını, hükümlerini hor görerek Allah'ın şeriatını küçük görerek o şeriatı terk eder o şeriata buğz eder o şeriatı zamana ve asra uygun görmez ve derse ki Allah'ın indirdiği şeriattan başkasıyla hükmedeceğim Allah'ın indirdiği şeriattan başkasıyla hükmederse işte o da bir tağuttur işte o da bir tağuttur Allah'ın şeriatından yüz çeviren, beşeri kanunlarla hükmeden, beşeri kanunları bu zamana daha uygun görüp, şeriatı bu zamana uygun görmeyen tağuttur. Allah'ın şeriatına göre hükmetmeyenleri, Allah'ın helal kıldığını haram kılmayanları, Allah'ın haram kıldığını helal kılanları, Allah'ın helal kıldığını haram kılanları, itaat merci olarak gören de onu tağut edinmiş olur. Her kim Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılıyor ve bu hususta bir kimse ona itaati caiz görüyorsa, o kişi Allah korusun onu kendisine mabud edinmiş olur, onu kendisine ilah edinmiş olur. Ve o bir tağuttur. İnkar etmemiz farz olan, reddetmemiz farz olan bir tağuttur. Beşeri kanunlarla hükmedenlerin, beşeri kanunları önceleyip şeriatı arkaya atanların, şeriatı kötüleyip, şeriatı alçaltan, şeriat bizim sosyal hayatımızı düzenleyemez diyenlerin tümü tağutturlar. Bu bizzat devletin en büyük reisi olabilir ya da aşağı seviyelerde aşağı Katmanlarda diğer yöneticiler olabilir. Her kim şeriat hükmünü bir kenara atıyor, beşeri kanunlarla hükmediyor, beşeri kanunları öngörüyor, şeriatı hor görüyor, şeriatı arkaya atıyor, şeriatla hükmetmemenin caiz olduğuna inanıyorsa, şeriatı zamana uygun görmüyorsa, o kişi tağuttur. Daha sonra müellif rahmetullahi aleyh diyor ki: "Ve delili kavlihu taala." Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur: "La ikraha fid-din, qat tabayyana'r rushtu min el Dinde ikrah yoktur. Artık rüşt yani hak ve doğru taşkınlık ve azgınlıktan açık seçik bir şekilde ayırt olmuş, ortaya çıkmış vespayan belli olmuştur. Femen yakfuru bit tagut artık her kim taguta küfreder yani tagutu reddeder ve yu'min billah Allah'a iman ederse fakat istemsake bil urvetil wusqa lan fisama laha vallahu semiun alim İşte o kopmak bilmeyen bir kulpa yapışmıştır urvetul vuska, sapa sağlam, kopmak bilmeyen bir kulpa yapışmıştır. Diyor ki müellifimiz, ve haza huve la ilâhe illallah. İşte bu, la ilâhe illallah'ın manasıdır. Tağuta küfür, Allah'a iman. Tevhid bu iki şey. Tağuta küfür, Allah'a iman. La ilâhe illallah. La ilaha küfür bir tağuttur. Tağuta küfür etmektir. Illallah Allah'a İman etmektir. La ilahe illallah bu. Tağut meselesiyle ilgili, tağutların çeşitleriyle ilgili ibadet edilen tağut, itaat edilen tağut, ittiba edilen tağut bunlarla ilgili ve bu bu meseleler hakkında yanlış söz söyleyen hatalı söz söyleyen hatalı iddialarda bulunanlarla ilgili pek çok defa, pek çok yerde açıklamalar yapmıştım. Fakat bugün bu dersimizde bu kadarla iktifa ediyoruz. Bu kadarla yetiniyoruz. Daha sonra müellifimiz diyor ki, vafil fil hadis hadisi şerifte şöyle geçmiştir. Re'sul emri işin başı İslam el-İslam İşin başı İslam'dır. İşin başı İslam'dır. Yani bizim davetimizin, bizim çağrımızın, bizim şu işimizin, bizim insanlara yönelttiğimiz bu mesajın aslı, başı, ilk adımı İslam'dır. Yani Müslüman olmak, İslam dairesine girmek. İslam'ın rükünlerini yerine getirmek işin başı İslam'dır. Allah'a teslim olmak, Allah'ın emirlerini, hükümlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak kalmak. İşin başı İslam'dır. Ve umuduhus salah direği de bizim davetimizin, mesajımızın, risaletimizin şu işimizin direği namazdır. O direk ile ayakta durur. Dinimiz, şeriatımız o direk ile ayakta durur. Namaz olmaksızın ayakta duramaz. Üçüncüsü de وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِحَادُ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ Zirve noktası da Allah yolunda cihad etmektir. Zirve noktası Allah yolunda cihad etmektir. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bizi buna muvaffak kılsın. Bunlara muvaffak kılsın. Allah azze ve celle bu amelleri hakkıyla işlemek hususunda bize tevfik versin. Daha sonra müellif diyor, vallahu alem. Allah en iyi bilir. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve ve sellem. Ve peygamberimize salatu selam getirerek Risalesini bitiriyor. Kardeşlerim böylece Rabbimizin fazlıyla, lütfuyla, ihsanıyla Elhamdülillah Selafetül Usul isimli bu metnimizi sizinle beraber okuduk, e, bitirdik. E, şükürler olsun. Elhamdülillah. Bunu okurken Beraber sizinle ders yaparken söylediğimiz bütün hatalı sözlerden dolayı, benim bizzat söylediğim bütün hatalı sözlerden yanlış sözlerden dolayı, yüce Allah'tan af isterim, bağışlanma isterim, istigfar ederim Rabbime, hatalı anlatımlardan, eksik ve kusurlu ifadelerimden dolayı Allahu Teala'dan Bağışlanma istiyorum. İnşallah Rabbimiz azze ve celle bu Risale'yi bir dahaki defalarda, daha sonra başka vakitlerde tekrar daha güzel okumayı, daha güzel izahlar yapmayı, daha isabetli izahlar, açıklamalar yapmayı nasip eder. İnşallah bir kez daha okuruz. Bu bir ayrılıştır ve her ayrılışta hüzün vardır. Yani şimdi bu Risale'den ayrılıyoruz. Bu tatlı gül bahçesinden, hoş kokulu gül bahçesinden, bu mübarek Risale'den, Selâfetül usul bahçesinden çıkıyoruz. Bugün çıktık. Ee, bu bir ayrılış. Her ayrılışta hüzün vardır. Bu tatlı bahçeye bir daha döneriz inşallah. Ben şahsen çok müstefit oldum, çok istifade ettim bu beraber okuyuşumuzda. İnşallah başka meclislerde beraber okuruz. İnşallah vefatımızdan önce bir kez daha, belki birçok kez daha bu mübarek Risale'ye dönmeyi ve başından aşağıya kadar, baştan sona bir kez daha, birkaç defa, defalarca tekrar tekrar okumayı nasip etsin Allah. Bizde kolaylaştırsın sallallahu ala muhammedin ve alihi ve wa sahbihi ve sallam